yine felsefe sözleştiğinde ve 17.sinde buluşuyoruz. Biz bu çalışmayı üniversitemizin sadece üniversiteyi kurup da kenara çekilen vakfı ile değil yani vakıf olarak daima eğitimin içinde olan kurucu vakfımızla birlikte yapıyoruz. Bir sivil toplum kuruluşu olarak vakıf, yüksek öğretim kurumu olarak üniversite artı belediyemizin, Kanıtköy Belediyesi'nin işbirliğiyle birliğiyle bir yerel yönetim, biletmiş bir, üç kurumun bir aralığıyla yıllardır sürdürüyoruz. Bunların ben çok önemli olduğunu düşünüyorum, son derece önemli. Her yılda hepimizin dikkatini çekebileceği, içinde olduğumuz hayatın felsefeci nasıl değerlendirilebileceğini dikkate alıp, hayata dokunan, yaşama dünyasına, insan dünyasına dokunan konularla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Özellikle bu yıl e, teknolojiyi seçmemizin nedeni hepimizin dünyasında teknolojinin mutlaka bir yeri var. E, teknolojiyle biz iç içeyiz. E, belli bir mesafe koyduğumuzu zannettik bile teknolojinin tekniğin dışında sanki bir şey yok gibi görünüyor. Dünyamızın içerisinde insan dünyasında teknolojinin gerçekten çok büyük yeri var. Teknik adıyla ezoterik bir konu olarak seçmiyoruz konuları, hepimizin yani egzoterik dediğimiz yine teknik adıyla hepimizin anlayabileceği, kavrayabileceği, çünkü bize dokunan konularla ilgili olduğu için bu çalışmaları düzenli bir şekilde insanla bağlantısını dikkate alarak yapıyoruz. Şimdi başlıkta bu seneye kadar yaptığım çalışmalarda ikinci kez kullandığım, yanılmıyorsam ikinci kez kullanıyorum... Varlık felsefesiyle ilgili yaptığımız çalışmada kullanmıştım. Varlık felsefesinde yeni bir açılım antropontoloji diye. Ondan sonra biz metafizikle ilgili çalışma yaptık. Geçen sene fenomenolojiyle ilgili çalışma yaptık hatırlayacaksınız. Bu yılda yine teknik ve teknoloji konusunu ele alan bu çalışmamızın bu ilk sunumunda benim işte varlık felsefesinde Yeni bir açılım olarak değerlendirdiğim, üzerinde çokça çalıştığım, umuyorum bu sene sonuna kadar bir kitap halinde de toparlayacağım görüşlerimi antropontoloji kavramı altında çerçevelendirmeye çalışıyorum. Bu aynı zamanda var olan karşısındaki insani bir duruşa, tabii ki bütün duruşlar insani duruşlar, ancak gerçekten insanı temeli alan, bakın merkeze alan demiyorum. Merkez çok dağlı ve yanlış olur hatta bana göre. İnsanı temeli alan bir kavrayışa işaret ediyor antropontoloji. İlkin buradan başlayayım dedim. Nitekim 80'li yılların sonlarından beri başlayan yazar hayatımda da dönüp dolaşıp baktığımda felsefe adı altında yaptıklarımın hepsinin böyle bir ortak faydada kendisine yer bulduğunu kendimde daha iyi keşfediyorum yıllar sonrasında. Öncelikle olarak tekniği ve teknolojiyi sal, dilsel kullanımsal anlamı çerçevesinde ele alalım. Önce tekniğe bakalım. Benim yararlandığım frankofon olarak da aynı zamanda yararlandığım sözlükler, başı sözlüklerinden biridir benim Le Robert sözlüğüm. Robert'in epeyce eski bir basımında, 80'li yıllarda basılmış olan metninde 1750 gibi bir tarih veriliyor. Teknik ne anlamda kullanıldığı açısından bakılınca konuya. Teknik bir bilgici, gramerci, dil bilgisinin gramerin ilkelerini öğreten kimse hatta. Böyle bir anlamı var. Ama daha biraz eskiye gittiğimizde Latinceden gelen 1684 tarihli teknikus sözcüğü, eski Yunanca teknikus, o da tekneden geliyor. Tekne veya da daha doğru bir okumuşlar. Sanat, iş, meslek anlamında. Sıfat olarak ne anlamlarda? Ortak olana, ortak, genel, normal olana karşıt olarak, genel olana karşıt olarak özel, özelleşmiş bir alana ait olan, yalnızca uzmanlarca kullanılan, biraz önce dediğim ezoterik sözcüğünün başına teknik bir sözcük derken işte tam da bu anlamda kullanmak istemiştim uzmanların bildiği, yani belli bir alanda sadece ilgililerin katıldığı bir toplantı söz konusuysa biz ona ezoterik toplantı deriz. Burada onu e, teknik bir anlam vererek kullanıyorum demektir örneğin. Estetiğe karşı olarak, bunlar hep sıfat olarak teknik, sanat alanında esinlenmekten çok çalışma ve benzeri işlemlerle ilgili olan, üçüncüsü ekonomi ve üretim alanında bilginin uygulamalarıyla ilgili olan, Peki ad olarak Fransızca'da, Fransızca'ya ait bir tarihsel sözlük, 1846 gibi bir tahih verilmektedir. <gülüyor> olarak kullanımında bir eser üretmek ya da belirli bir sonuç elde etmek üzere uygulanan işlemlerin tümü. Peki teknoloji ne zaman kullanılmaya başlanmış Fransızca'da? 1896 genel olarak sanatların incelenmesi. 1750 Terminoloji 1656 Eski Yunanca teknolojiye sözcüğünden gelmek üzere <gülüyor> kullanılmaya başlanmış üretilmiş. Tekniklerin, araçların, makinelerin, sizin de okuduğunuz gibi malzemelerin, elektroniğin, ögelerinin incelenmesi <gülüyor> anlamında. Biliyoruz ki köken olarak her iki sözcük de Eski Yunanca'daki tekneler oluşturulmuş durumda elimizdeki felsefe sözcüklerine baktığımızda orada şöyle kısaca ben aldım belli bir yerini sadece baktığımızda Sarp Erkulaş şöyle diyor sözcük anlamı el becerisi gerektiren bir işi ustalıkla yapmak belli bir amacı gözeterek ortaya yeni bir şey çıkarmak olan tehne ilk çağ Yunan felsefesinde biricik ereği amacı gayesi diyelim ya da eski dilde üretmek ya da yaratmak olan sanat için kullanılmıştır. Konuya ilişkin felsefe dalı ise teknoloji felsefesi olarak anılmakta. Bu adla gerçekten bir felsefe alt disiplini var. Teknoloji felsefesi olarak anılıyor. Evet, bunlar bilsel, anlamsal belirlemeler. Bunlardan da anlaşıldığı gibi teknik ve teknoloji insan ürünü. İnsanın yarattığı kültürün bir tür görünümü, kültürle teknik arasında da, teknoloji arasında da Elbette ilişki var. Kültürün bir ürünü. İnsan dünyasının ürünü çünkü. Teknik ve teknoloji her var olanı, kendisi ve kendisi olmayanı her zaman kaldıraçlaştıran. Kaldıraç ne yapar? Evet. Hayatımızı kolaylaştırır. Bizim daha alanımızı, eksenimizi, her şeyimizi genişletir. Bizim için hakikaten kolaylaştırıcı bir faktördür. Aslında bedenimiz de kaldıraçtır. Ne kadar çok yük taşıyoruz değil mi? <gülüyor> Manevi bir anlamda. İşte kavramlar ve terimler yani düşünme ve dil dünyası logos. Logos da bunlarla bütünleniyor. Biraz sonra söyleyeceklerimle de bağlantılandıracağım bunları. Birer kaldıraç gibi iş görüyor. Dolayısıyla insanın böyle bir yanı var. Pragmatik bir, pratik bir yanı var. Gerçekten. Kendisini ve kendisi olmayan her şeyi kaldıraç haline getiren, kaldıraçlaştıran insanın hem kendisiyle hem dünyayla hem de bilgiyle kurduğu ilişkileri kendisi yani insan olarak kendisi dünya, bilgi bu üç kavramı çok temeli aldığımı biliyorsunuz. Çünkü felsefenin de sadece ve sadece bu üç kavram arasında ama çok geniş oylumlu kavramlar, çok geniş hacimli kavramlar bunlar. Bunlar arasındaki ilişkilerle e, eski tabirle iştigal ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla hem dünyayla, hem kendisiyle, hem de bilgiyle kurduğu ilişkileri taşıyan bir temel, bir olanak, bir var olan olarak kendini gösteriyor teknik ve teknoloji. Bir var olan alanı, var olanlar alanı. Teknik ve teknoloji arasındaki ayrım ya da fark nedir sorusunu da burada elbette sorabiliriz. Her iki sözcük çoğun aynı, benzer ya da yakın anlamda kullanılmakla birlikte, Tekniğin teknolojiden oldukça farklı olduğunu, tekniğin teknolojiyi de taşıyan bir temel olduğunu, ancak teknolojinin daha yaygın, daha ortak, daha ürün odaklı gibi eklemeler yazıyorum ben burada. Öznesinden sıyrılmış, kendi başımalı, hatta anonimliği artmış bir kültür ve olduğunu ileri sürebiliriz? Bu tartışmaya açık bir konu. Toplantının, bu oturumun ikinci bölümünde, <gülüyor> kısmında belki de buradan bir soru çıkabilecektir. Ee, tekniğin daha kişiyle, insanla daha yakın, daha ilişkisel olduğunu, teknolojinin ise artık bir ürün olarak da ortaya çıkıp, el becerisi olmakta ve o el becerisinin, elin becerisinin, tasarım gücünün sonucunda ortaya çıkan ve bizim karşımızda bir nesne olarak yer alabilen bir kültür ögesi olduğunu ileri sürebiliriz, diyorum. Böyle bilgileri sürüşte temel doğa bilimlerinin üzerinde yükselen ve üzerinde yükseldiği bilimin de değişimini sürekli olarak sağlayan sadece yükselmekle kalmıyor, geriye dönüp bilgiyi de kökünden kökten bir şekilde etkiliyor ya da buna yol açan teknolojinin insan dünyasında yarattığı yeni bir gerçeklik bağlamı söz konusu. Bu gerçeklik bağlamının öteki adı sanal gerçeklik. İkinci bir gerçeklik türü. Ve bizim her birimize olabildiğince çok, hatta ki her gün biraz daha onun alanı içerisinde çekiliyoruz. Yeni bir gerçeklik alanı içerisinde çekiliyoruz. Ve bu tamamen teknolojik bir alan. Yeni bir realite, yeni bir gerçeklik durumu. Bu gerçekliğin insan dünyasının kendinde gerçeklik diyorum. Real realite demek doğru değil gibi geliyor bana. Kendinde gerçekliğin, gerçekliğine koşut olarak... Varlığını her an genişlettiğini, kendinde gerçekliği kuşattığını ileri sürebiliriz. Şu anda içinde bulunduğumuz durum sanki böyle gibi görünüyor. Bunları hep sizle tartışabileceğimiz noktalar. Öyleyse, dünyanın alışılagelmiş belirleme ile gerçekliğin, dış dünyanın kendinde varoluşunun insan ve insan ürünleriyle, yaratılarıyla tam anlamıyla insan dünyası olduğunu, her şeyin, her var olanın, insan temelli bir yönelimin, yönelim kavramını geçen sene fenomenoloji derslerimizde, seminerlerimizde de çok ele aldık. İnsan temelli bir yönelimin ilgi odarı olduğunu, bu durumda da kendisine yönelenlerin ancak antropontolojik ya da insan varlık bilgisel çözümlemelerle anlaşılabileceğini, böyle bir temel bilgi çerçevesine gereksinmemiz olduğunu iddia edebiliriz. Yani biz insanı, insanın bu denli kuşatıcı, yaratıcı, üretici, her şeyi kendisi için bir yerde değerlendiren bir varlık olarak ve birbirine eklemlenen artık hangi noktaya gidecek, hangi noktada duracak, hayır böyle bir durma da söz konusu olmayacak gibi görünüyor. En azından elimizin altındaki küçük araçlara, kullanım araçlarına baktığımızda, bunun durdurarak bilmeden yürüyeceğini görebiliyoruz. Şimdi Haydeger denince tabii onun Türkçeyle kazandırılmış olan tekniği için soruşturma adı altında Doğan Özlem'in kazandırdığı eserine bakmamak bağlıyız. Kesinlikle son derece önemli belirlemeleri var Haydeger'in. Haydeger uzman olduğunda sakın zannetmeyin. Gerektiği kadar biliyorum kendim açıldım kendim açıldım kendim açımdan. Haydeger şu saplamada bulunuyor. Tekniğin bir araç ve bir insan etkinliği olduğuna ilişkin yaygın tasarım, bu nedenle tekniğin araçsal ve antropolojik tanımı, belirlenimi diye adlandırılabilir. Bunun doğru olduğunu kim inkar edilir ki? Bu tasarım teknikten söz edildiğinde göz önünde tutulan şeye açıkça uyar. Tekniğin araçsal tanımı, belirlenimi aslında öylesine tuhaf bir şekilde doğrudur ki, bu modern teknik için bile geçerlidir. Bununla birlikte başka bakımlardan eski el becerisine dayalı tekniğe karşıt olarak modern tekniğin tamamen farklı ve dolayısıyla yeni bir şey olduğu bir ölçüde haklı olarak iddia edilir. Modern teknikte amaçlara bağlı bir araçtır. Bu nedenle tekniğin araç olduğu tasarımı insanı teknikle doğru bir bağıntıya sokmaya yönelik her girişime koşullandırır. Her şey tekniği araç olarak uygun şekilde manipüle etmeye bağımlıdır. Söylendiği gibi tekniği finsel yönden elde tutmak gerekir. Tekniği finsel yönden, manevi yönden elde tutmak gerekir. Ona hakim olunmalıdır. Tekniğe hakim olma iradesi ne kadar elzem hale gelirse, teknik de o kadar insanın denetiminden kaçıp kurtulma tehdidinde bulunur. Sanki bugün yazılmış gibi. Ne kadar çok bugüne anlatıyor. Kaç yıl önce Tayyip Geyen'in kaleme almış olduğu bu belirleme. Teknik amaçları için sürekli bir biçimde araç oluşturan bilen ve eyleyen özne olarak insanın yarattığı, ürettiği bir varolun olarak karşımızda. Hepimiz bunu farkındayız. Bilen ve yapıp eden bir varlık olarak insan kendisine, dünyaya, onun belli bir görünümü olarak doğaya, kendisi olmayana yöneliminde kendi olanaklarını ve kendi dışında var olanların olanaklarını açmak, ortaya çıkarmak üzere bütün yönelimlerini aslında gidiyor, belirliyor, motive ediyor kendisini bir bakıma. Belirlediği amaçları için gücü yettiği ölçüde kendi olanaklarını hı hı. kullanarak Haydegen'in değişiyle tehmede belirleyici olan şey yapmadan Elle işlemede veya araç, kullan, araç kullanmada değil ama daha çok yukarıda alınan gizini açmada yatar. Bence Haydiger'in teknikle ilgili en ana can alıcı kavramı gizini açmak. Tekne imal etme olarak değil gizini açma olarak bir öne çıkmadır. En çarpıcı metinde en çarpıcı olan ifade bu bence. Doğaya yönelen insanın doğanın gizini açması, açmaya çalışması, çabalaması gibi. Aynı zamanda diğeri daha var şimdi, Bir meydan okuma olarak da kendini gösteren bu gizini açma çabasının etik sorunlarında başkatıcısı olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Öylesine büyük bir meydan okuma ortamı olarak teknik ve teknoloji bizim önümüzde, karşımızda, yanımızda, elimizin altında ne dersiniz diyor. İzini açmak, meydan okuma. Bu iki belirlemeye, özellikle dikkatinizi çekmeye çalışıyorum. Gerçekten meydan okuyor. Akıllı telefonları kullanıyorsunuz. Bir sözcük yazarken size nasıl akıl öğretiyor? İnatla. Eğer birazcık boşluk bulunursanız, sizin yerinize Hayır bunu böyle yapacaksın mesajına geliyor adeta. Meydan okuma diye değerlendiriyorum ben her seferinde bunu. Valla geçemiyorum çünkü bazen benim dediğim gibi düşünüyorsa, benim yönelimime uygunsa işime de yarıyor. Daha az yani, harp yazıyorum mesajı getirken. Ama bir meydan okumayla karşı karşıyayız. Bu ve benzeri birçok örnekte. O nedenle e, bu iki terimi gizini açma ve meydan okuma, teknik bağlamında, teknoloji insan ilişkisinde ortaya koyması Haydiger'in son derece e, yaratıcı gibi geliyor bana. Varlığın, var olanın gizini açmayla insanı görevlendiren Haydiger'in bu bağlamda varlığa, var olana yönelen insana dikkat çektiğini ileri sürebiliriz. İnsan gizini açmak üzere varlığa yönelirken, hem araçlar hem de amaçlar üzerine düşünen biridir. İster istemez öznedir. Gerçi halde gel çok sıkıntılıdır bu anlamdaki şeylerde belirlemelerde ama bu böyle. İnsan tam da bu noktada amaçları ile araçları arasındadır. Benim antropolojide insanın ilişkin en temel fenomen olarak ortaya koyduğum arada olma fenomeni, insan dünyasının en tanıtıcı, en çarpıcı en belirleyici fenomeni. Arada olmak. Böyle bir varlığımız var bizim. Arada olduğumuz için, geçen sene insan felsefesi çalışmalarını yaparken Bostan Kültür Merkezi'nde insan felsefesiyle biliyorsunuz konumuz. Orada da bu motifi işlemeye çalışmıştık ayrıntılı olarak. Arada olan varlık olduğumuz için bunalım varlığıyız. Arada olan varlık olduğumuz için disharmonik varlığız. Türkiye'deki felsefe geleneklerinde de öne çıkan iki belirleme olduğu için bunları anlaştırmada bulunuyorum. Ama bir sonuçtur bunanın varlığı olmak. Arada olduğumuz için bunanın varlığıyız. Daha temelde olan bir şeye gitmeye çalışıyorum antropontolojik e, açılımlarla. Bu saat zaman antropontolojide öne çıkardığımız arada olma örüntüsüne, motifine bizi yaklaştırır. Halbilerden bu, bu noktada ayrılarak teknikli olan ilişkisinde insanın bilen, eyleyen, yapıp eden ve bu edimlerinin, bu faaliyetlerinin her birini dünyaya, varlığa uzanışında araç ve amaç belirlemelerine giderek gerçekleştiren özne insanın ya da özne olarak insanın bireysel yaratısı, üretimi olarak ortaya koyduğu kültür ürünün tekniğin bir yandan keşfetmeyle birlikte gittiğini, öte yandan da ican etmeyle birlikte gittiğini ile büsünmek olanaklı. Bu zaten çok yeni bir şey değil. Bu böyle. Keşif ve inca. Yüzyıllardan beri üzerinde durduğumuz konu. Tengin'in logosla birleşmesinin sonucu olarak ortaya çıkan teknologos ya da teknoloji öznesinden çok daha bilirgin bir biçimde kopmuş başta da söylediğim gibi olabildiğince nesneleşmiş bir bağlam olarak kendini gösterir. Teknolojiye yeniden dönmek üzere biraz da Nermurgur'un çağdaş ortam çerçevesinde ele aldığı teknik kavrayışını antropontolojik okuma eşliğinde anlamaya çalışalım. Şimdi burada birazdan da söyleyeceğim tekrar Haydigele de döneceğim bir, bir nokta var. Robot sözcüğünün çok çeşitli anlamları var. Bunları biliyorsunuz. En çok da akıl akıl yürütme plan bunlar geliyor akla, usanma falan. Ama robot sözcüğünü bence yine Haydige'nin robot terimiyle ilgili ...çok derinlemesine bir açılımı var... ...belirlemeleri var daha doğrusu... derleyip toplama anlamı var... ...nitekim... ...Türkçede de... ...akılla ilgili olan belirlemeler... ...ki Öner Sözer buna değinmiştir... ...felsefenin ABC'si kitabında... ...çok değerli, iyi bir çalışmadır Öner Sözer'in... ...felsefenin ABC'si kitabı... ...Türkçedeki deyim... ...aklımı başıma toplayın, aklımı başına topla... ...akılla toplama, derleme toplama arasında çok yakın bir ilişki var. Bunu tekrar size ben anlaştırmak, hatırlatmak istedim daha doğrusu. Tekno logos Teknoloji. Teknologos diye kullandım hatta sonuna kadar da birçok yerde. <gülüyor> Teknoloji sözcüğünü. Ne yapıyoruz? El becerisi yoluyla, yaratma, tasarlama, keşfetme, icat etme, bütün bunlarla bir araya getiriyoruz, derleyip toparlıyoruz bir takım Haydi Halde gereğine dönenebiliriz. Gizi açmaktan İzini açmakta, doğaya yönelmemizde her şeyde bir derleme, toparlama var. Onun için teknologos. Bu çok zihin açıcı bir yazış biçimi veya söyleyiş biçimi oluyor. Nerm Uygur 1989 yılında yayınladığı Çağdaş Ortam'da Teknik adlı kitabının 2002 yılında yapılan ikinci basımını yıllar sonra bir değiş başlıklı bir yazıyla yöneliyormuş ikinci basıma ve okuruna şöyle sesleniyor. Bu günü anlatıyor. Yapay uydularla bağlantılı, çeşit çeşit donanım ve kuşatımda bilgisayar izlenceli. Lazer kolaylıklı, gel mühendisliği işlemli, organ aktarımlı, görsel ağırlıklı, uzay gezintili, evren boyutlu bir iç-dış yaşam bizimki. sesler renk renk görüntüyle uluslararası iletişimi anlık yakınlıkla sağlayan, Bakslarla, cep telefonlarıyla uzaktan kumandalı gizli gözler kulaklarla çocuk odalarından çocuk odalarından daha başlarına dek her yanı teknik kafayla teknik kafa ben burada ilave ettim teknologos örgütlenen bir dünya bizimki bakışlarımızı zamanda nedenli ilerlere yöneltirsek yöneltelim şöyle ya da böyle süreceğe benziyor bu gelişme 2002 yılında kaleme aldığı bir yazı aynen devam ediyor. tabii edecek bir artarak. Gerçekten de bu gelişim, bu değişim ilmelenerek, hızlanarak, hız kazanarak sürüyor. Meydan okurcasına sürüyor. Her türlü tekniği içeren, yaşamımızın her anına, her yönüne zaman mekan sınırı tanımaksızın dokunan, karışan, niyetimizi dahi okuyan... Bizi egemenliğe altına alan teknolojus, smart nitelikli çözümleriyle her şeyi yerinden Öyleyse insana düşen antropolojik okumadan, etik nitelikli bilgiyle durum saptaması yapmanın gerekliliğini fark etmesidir. Durum saptaması. Nerman burada kendi söyleminde her zaman iş başında olan hesaplaşma çabasından önemli bir kez daha dikkat çekiyor. Şöyle diyor: Dileğim şu. ''Keşke kitabı her okuyan, kendi kişisel, toplumsal, teknik ortamının ışınlarını, kendi yaşama oylumuyla orantılı olarak kendince bir ön söz ya da art söz eşliğinde yönelse bu kitaba.'' Öyle ya, ''Kendi tarihsel konumundan ötürü herkesin teknik ortamı kendine özgü bir ortam.'' ''Nice yapıcı bilinmezleri insanı açarken, bizini açarken adeta haydi geri çağrıştırıyor bize.'' İnsana nice yıkıcı bilinmezlerle burun buruna getiren teknik ve tükenmeyen uğraşlarla ürünler, özlemlerle işlemlerle hiç kuşkusuz çağdaş ortamın en etkin yoğurucusudur. İşte böylesi yoğurmalar sürecinde türlü türlü rahatlıklarla bunalımlarla, dinginliklerle, karamsarlıklarla dön dolaş herkes kendi teknik ortamında. Kendince özgür kendince bağımlı bir teknik birliktelik içinde soluk alıp vermekte. İlk gününden son gününe dek. Ayrıcılıksız her insan yaşamı için yürürlükte bu. Her birimizin kendince, kendine göre bir teknik ortamı var, teknolojik ortamı var. Dolayısıyla hepimiz bunun içindeyiz. Dünyayla olan bağımızı, hatta kendimizle, türdeşimizle olan bağımızı teknik yapıyoruz, teknikle beraberiz. Ancak kıyısı bucağıyla tekniğe yönelmeli ve onu anlamaya çalışmalıyız. Nerm uygunun benzetmeli bir dil kullanarak, denemenin dilini söyleme olarak yeniden üreterek, gözler önüne serdiği teknik gerçeği hepimizi düşünmeye çağırıyor. İki yanı keskin, evrence iri bir bıçak teknik. Her şeyi öyle kesip biçiyor ki, kesen eli de kesip biçiyor. Aklında başına almazsa insan türünü öyle bir gidiş ki geldi aklında başına al. Bu güzel, şu çirkin diye diye teknikle sarmaş dolaş yıllar deyip sözü sürdürüyor daha sonrasında da. Ancak içinden geçtiği fenomenolojik yol ona tekniğin her yönünü insan yaşamı için ifade ettiği anlamı olabildiğince ayrıntılı bir biçimde gösterecek. Teknik gerçeği karşısındaki tutumu bu gerçeği hiçbir şekilde romantik bir karşılama olmayacak gerçekçiliği karşılama olacaktır. Hiç duygusal değil. Romantik bir karşılama şeklinde olmayacaktır. Burada da bir e, küçük bir açıklama yapayım. Hep şunu söylemeye çalışıyorum son günlerden. İnsan çeşitli durumlarda olağan olağanüstü. Hep bir durumda veya durumlar toplamıyla karşılaşır. Ama bunları karşılaşmasının sonucunda veya karşılaşma süreci karşılaşma etkinliği yürürken bir duruş sahibidir. Bir duruşu vardır kişinin, insanın. Ve buna ben aynı zamanda karşılamak diyorum. Dolayısıyla dört kelim burada dikkatinize sunacağım. Durum, duruş. Karşılaşma, karşılama terimleri. Biz insanlar sürekli olarak durumlarla, durumlara ilişkin duruşlarla kendimize ele veriyoruz veya ortadayız ve devamlı karşılaşıyoruz ama nasıl karşılıyoruz? <gülüyor> Karşılaşmalarımızın zemberi bizde. Dolayısıyla özne ağırlıklı bir felsefi tutumun da burada söz konusu olduğunu tekrar hatırlatmak istedim antropontolojik çerçevede. İşte hiçbir şekilde Nermoygur'un da teknik karşısındaki duruşu, tekniği karşılaması romantik değil. Tam tersine gerçekçi. Fenomenolojik tutum eşliğinde ortaya çıkan insan ontolojisine yani insan varlık bilgisine ilişkin yönelim ya da insan varlık bilgisel yaklaşım teknik nesneler arasında varlığını sürdüren teknik nesneler arasında varlığını sürdüren insanın teknikle karşılaşmasının taşıyıcı tabanını gözler önüne Ona göre her teknik nesnenin anlamı insanı işe karıştırmayı gerektirir kendi imanesiyle. Çoğu kez o nesne insan yapısı nesnedir. İnsan yapı ortaya koymuştur. Yapay bir varlıktır teknik nesne. Tümüyle doğal bir şey olan hiçbir insan katkısı göstermeyen teknik nesnelere bile insanın doğada hazır, bul hazır bulup kullandığı kendi yapmışçasına kullandığı için hazır bulmayınca kendi yapabileceği için teknik nesne gözüyle bakılır. Çeşitli doğa ürünlerine de biz teknik nesne gibi kullanabiliriz. Ne bileyim, ağaç dallarını ama ne olursa olsun, o bizim kendi amaç koyuşumuzdan, kendi yönelimimizin sınırları içinden geçmiştir. Dolayısıyla teknik nesnedir. Böylece teknik nesne, nitelemesinin de belirttiği bize teknik nesneler ortaya çıkışı ve ortada görünmesi bakımından daha açık söyleyelim, var olma nedeni ve varlığını sürdürmesi bakımından insana bağlı, insana hesaba katmaya gerektiren nelerdir Teknik gerçeğin antropontolojik anlamı işte tam da burada duruyorum ben. Nitekim Nerm eserlerinin tümünün basıldığı birinci cilde yazmış olduğum özel bunların üzerinde çok ayrıntılı durdum ve antropontolojik bir okumaya ağabeyi tuttum. Nerm Uygur'un bütün söylemini. Gerçekten bunu haklı çıkaracak çok malzeme var Nerm söyleminde. Teknik gerçeğin antropontolojik anlamı işte <gülüyor> tam da burada. İnsan teknikle ve teknolojiyle kendi olanaklarını, kendisi olmayanın olanaklarını açığa çıkarmak üzere işe koşar. Kendi olanaklarını, kendisi olmayanın olanaklarını yani karşısında karşılaştığı, bulduğu doğayla ilişkisinde. Burada biraz Haydekir'e bir yaklaşma, hak verme söz konusu. Son derece önemli Haydekir'in ortasını açma meselesi. O saptaması daha doğrusu. <gülüyor> Tekniğin insanın görme, gözlemleme, bilme, yapabilme, yapma, deneme, becerisini gösterme, uygulamaya sokma gibi edimlerle somutluk kazanan varlığının başkalarına da açılabilmesinin temelinde üzerinde uzlaşılabilir bilim bağlamıyla olan ilişkisini de günümüzde gözden kaçınmamak gerekir. Tekniğin özellikle teknoloji olarak kendisini konumlandırışında bilimsel bilgi olmazsa olmaz olarak kendini gösterir. Bu noktada Nerm Uygur'un dile getirdiklerine bir kez daha kulak verelim. Bilim-teknik ilişkisinde en yerinde yargı, bilim ile tekniği birbirinden ayırmamak. Bu birkaç yüzyıldan beri gerçekten böyle. Özellikle günümüzün tekniğinde bugün teknoloji diye teknikle neyin bilim neyin teknik olduğunu birbirinden ayrı tasarlamak söz konusu değil. Nesnel bir olmazlık bu. Bu olmazı olur kılmaya yeltenmek, hem bilimin hem tekniğin gerçekteki varlık ve işleyişine uymayan ikisinin de gerçekteki durumunu iyi de iyiye çarpıtan bir durum diyor. Nesnelleşmiş ya da özneler arası bir durum kazanmış olan bilimsel bilgiye dayalı teknikler bütünü. Burada özneler arası derken bilim felsefesi tarihinde bilgi felsefesi tarihinde çok yoğun ve çağlar boyu süren tartışmalara da gizli bir gönderme var. Çünkü en sonunda gelinen nokta büyük ölçüde bilimdeki bir takım sonuç yargılarının ya da varılan yargıların olsa olsa sadece özneler arası olabileceği tam bir burada söz konusu değil, özneler arası olabileceğine ima var. Dolayısıyla özneler arası bir durum kazanmış olan bilimsel bilgiye dayalı teknikler bütünü, bilimsel bilgide somutlanan logosla çerçevelendiğinde Heidegger'in değeriyle Geçtel kazandığında teknoloji olacaktır artık. Geçtel derken tekneye ilişkin soruşturma adlı kitabında Heidegger son derece önemli bir belirlemek var. Geçler çerçeve demek. Hatta günlük dilden e, kullanıldığında da arabadaki, otomobildeki şasi anlamına geliyor Geçler. Almanca'da. Almanca bilgim kesin derin değil. Öyle zannetmeyin sakın. Biraz araştırınca bununla ilgili biraz çalışınca yıllar önce de bu terimle ilgili çalışma yapmıştım. <gülüyor> o sırada daha çok araştırmıştık. Çünkü şasi ne yapar? Şimdi logoslar geçler şasi birazdan belki sonunda tekrar çıkabilir buradan ikinci bölümde. Bir arabanın, bir otomobilin bütün o aksamını ne yapar? Derler toplar bir arada tutar. değil mi? Dolayısıyla e, logos işte geçler, çerçeve o nedenle bilimsel bilgiyle somutlanan logosla çerçevelendiğinde, Heidegger'in deyimiyle gençler kazandığında, çerçeve kazandığında teknoloji olacaktır artık. Teknoloji kendi kullanmıyor Heidegger, bir, bir iki yerde kullanıyor aslında. Bir bakıma daha özel, bireysel olan, teknikten de öte artık bir teknologos ya da teknoloji olarak bizi egemenliğe altına alan bu insan yaratısı ürünü yeni oluşumla Yepyeni bir gerçekliğin içinde ve aynı zamanda özellikle günümüzde dış dünya gerçekliğiyle sanal gerçeklik arasında olduğumuzu, arada olan varlığı çünkü, araçlarla amaçlar arasında salınıp durduğumuzu her an hatırda tutmalıyız. Bu yeni gerçeklik bağlamı olarak sanal gerçekliğin hepimizi bilinen anlamıyla zaman mekanın dışına çıkardığını, üzerinde yeterince düşünmesek bile, biz yaşıyoruz. Bu derece önemli nokta. Yeni düşünme doğrultuları, yeni dil, yeni karşılaşmalar, teknoloji dolayımında yeniden varlığa yönelme, duyulur, algılanır dünyanın sınırlarını iyice genişletmiş, yakınlar uzak, uzaklar yakın olmuştur. Mekan, zaman, durum algısı yeniden edilmiş her özne zamansız, mekansız olmayan başlamıştır. Bu yeni durumda özne-nesne ilişkisi insan-insan, insan-insan olmayan ilişkisi köklü bir biçimde değişmiş, kodlar, şifreler aracılığıyla düşünsel ve dilsel ekonomi alabildiğine insan dünyasını işgal etmeye başlamıştır. Bundan böyle düşünsel ve gerçek olanın yanına sanal, virtual ya da virtual dediğimiz denilen yeni bir boyut eklenmiş ve bir bakıma bu yeni varlık boyutu her üç dünyayı da, dış dünyayı da düşünme dünyasını da <gülüyor> dil dünyasını da kuşatmıştır, çermiştir. Bu bakımdan da çok güçlü olduğu ileri sürülebilir ama varlıklar varlıkça çok etkili ancak bir o kadar da kırılgandır bu ifadeyi felsefenin e, gör dediği başlığı altında İnsan Çocuk Dergisi'nde yayınladığım bir yazımda Sanal Gerçeklik Antropontolojik Yaklaşım başlıklı e, 2015 Mart'ında yayınladığım bir yazıdan bir alıntı bu. Dolayısıyla burada özellikle bir etimoloji de yaparak e, dikkatli bir noktaya çekeceğim. Biraz belki bilimsemeler olacak. Virtual sözcüğünün tam yazıldığı gibi okumaya çalışıyorum. Kökümdeki bir sözcüğün anlamı. Bir ne demek? Bir. Yunanca'dan gidersek bir erkek demek. Erdem'de de bir, bir oradan geliyor. Vertü Fransızca'daki bir anlamında. Bir, başta bir, bir de sunum yapmıştım ben Koç Üniversitesi'nde bu konuyla ilgili olarak birkaç sene önce KTSEB kurumuyla Koç Üniversitesi birlikte yaptığımız çalışmada sanal gerçeklik bağlamında e, alınganlık göstermeyeceğini düşünüyorum e, kişilerin burada e, şiddet uygulama bakımından erkeklerin daha çok sanal gerçeklik üzerinden şiddet uyguladıkları istatistikler gösteriyor, dünya istatistikleri. Yani Güçlüyü daha çok güçlü kılan bir şey. Yani virtual denmesi, böyle bir terim, böyle bir etimoloji ile, böyle bir terim türetme ile, sanal gerçekliği için. Bir Türkçe'de bana kalırsa cinsiyetsiz bir belirleme var. Çok güzel Türkçe'deki karşılığı. Sanal gerçekliğin, yani sanal dediğimiz sanmak filan sanı. Türkçe bunu çok güzel karşılıyor. Hiçbir cinsiyetçi... Açıdan bakmıyor Türkçe. Zaten Türkçenin böyle güzelliği var. Kendiyeci <gülüyor> bir dil değil kesinlikle. Ama virtual veya virtual dediğimizde erkekle birlikte, maskülen bir şeyle, geril bir yapıyla birlikte bir yanı var. Buradan da çok e, büyük yorumlar çıkabilir, çok büyük <gülüyor> yorumlar çıkabilir. Burada dikkat ederseniz günümüz dünyasının belirlemelerine ilişkin, işte zamansız, mekansız olma, her şeyin yerinden edilmesi, yeni bir zaman, mekan, durum algısı, aynı zamanda her üç dünyayı da bu yapının, yani virtual olanın, sanal olanın yerinden etmesi, çok güçlü, güç kavramıyla da birlikte. Ben o yazımda uzun bir etimoloji de yaptım. Güçle birlikte gidiyor. Bir sözcüğü aynı zamanda. Hem erkek anlamında hem güç, gücü gösteriyor. Çok güçlü, Sanal gerçeklik hakikaten ama bir o kadar da kırılgan. Burada çok ilginç bir yapısını, yapısı olduğunu gösteriyor bize. Hem çok güçlü, etkili, hem de çok kırılgan olan sanal gerçeklik bu türden nitelikleriyle insan dünyasını aslında yansıtıyor. İnsan kendisini yansıtan bir araç etmiyor. Soru kısmında olur mu? Unutmayın. Size ilk soruyu size edeceğiz. Sormamız için sözü. Teknolojinin işlemi olarak ortaya çıkan, gerçeklik kazanan sanallık, kendini yaratan özneye meydan okuma olanağını içinde taşımakta ve kimi özneler bu olanağı edimselleştirerek teknologosu farklı yönelimlerin, <gülüyor> istençlerin aracı haline getirebilmektedirler. Bu durumda insana düşen, kendisinin olanaklı kıldığı yapılara ilişkin duyarlılığını, ve sorumluluğunu işlevsel kılmak, harekete geçirmek olacaktır. Bundan sonrası artık etik konusudur. Ahlak felsefesinin veya ahlak bilgisinin konusudur. Çünkü insana meydan okuyan insan yaratısı teknik çerçevelendirme, teknik gençler, teknologos ya da teknoloji düşünelen önüne çok sayıda etik sorun koymaktadır. Ancak bu noktada yeniden düşünmemiz gerekiyor. İnsan dünyasının gözü kulağı olan, gözlemleyen ve gözeten teknolojiye yüklenen insansal niyet her şeyin belirleyicisidir. Üst logos'a sahip olan, üst akıl ya günümüzde de çok, üst logos'a sahip olan yönelimselliği başka bir deyişle her zaman belli bir niyeti olan özne insan. Hepimizin her an bir niyeti var eğer bilinçsiz değilse bilinçli varlıklar olarak iradeli varlıklar, isterli varlıklar olarak her an var. Amaçları için teknolojiye homoludens kimliğiyle her zaman yaklaşmaktadır. Oynayan insan homoludens guizinde ev gönderme, oynayan insan kimliğiyle her zaman yaklaşmaktadır teknolojiye. Teknik hangi dönemin çağın olursa olsun Heidegger'in dediği gibi dünyanın, doğanın bizini açıyor. Ama aynı zamanda insana meydan okuyor. Nerv Brown da dile getirdiği gibi teknik bize varlıkça yapışık. Bizimle birlikte gidiyor. Herkes teknikle olan ilişkisi üzerinde düşünmeli bir görev, bir ödev yüklüyor bize Nerv Brown aynı zamanda. Peki, günümüz insanları olarak hepimiz kendimizle teknik, teknoloji arasındayız. Bu durumun yarattığı bunalımları, arada olmak durumunun yarattığı bunalımları aşma konusunda çaba harcamamız, durup düşünmemiz gerekiyor. Tekniğe ve teknolojiye antropontolojik açıdan ya da insan varlık bilgisayar ya da insan ontolojisi açısından bakmanın anlamı tam da burada kendini ele veriyor. Antropontolojik açı meydana okuyan teknolojiyi ilişkin etik sorunları görmenin de yolunu açıyor aynı zamanda. Sorumluluk insan olarak bizim her şey bizim niyetimizde, her şey bizim yönelimimizde gizli diye burada belirliyorum. Burada niyetle e, yönelim arasında da bir özdeş anlam yakalayarak bunu söylüyorum. Bir şeye yönelme, niyet, amaç, aynı zamanda bir de amaç sözcüğü de burada eklenebilir. Her şey bizim niyetimizde, entansiyonumuzda, intentio dediğimiz latince kökeniyle niyetimizde ve amacımızda veya daha <gülüyor> düz bir anlamda yönelimimizde saklı ya da gizli diyebiliriz. Ee, şimdi özetleyecek olursam tekrar insan varlık bilgisi veya insan ontolojisi açısından teknik ve teknologosa bakmaya çalıştım. Sıçrama tahtası olarak da sıçrama tahtası olarak da hem halde gelin çok küçük birkaç noktasına değindim görüşlerinde ama çok çarpıcı Gizini açmak, gizini açmak doğanın ki kavgıdaki günümüzde sadece doğanın gizini açmak değil insanın gizini açmak. insan dünyasını bütün örtüsünü kaldırmak. Aleteyle kavramını falan da düşünebiliriz burada haydi gelin. Dolayısıyla bu örtüyü kaldırmak, hakikate ulaşmak, peşesini kaldırmak bütün bu tabirler aslında bilginin yoluyla da bağlantılı. Bilim böyle bir şey içerisinde e, felsefe Burada İsmail Kayı Hoca'yı görüyorum. Sanat böyle bir iş yapıyor. Gizini, örtüsünü kaldırmak. İnsan dünyasının, doğanın, her şeyin. Dolayısıyla bütün bunların bir araya geldiğini, bütün eşini görüyoruz ama bütün bunlara bir şekilde uyarı vermek veyahut da bütün bunları yaparken Yine insanın ancak yapabileceği insan eksenli bir metafizik kavrayışı, hümanist metafiziğin ancak yapabileceği bir yön söz konusu o da sorumluluklarla, ödevle, niyetle, niyet varlığı olarak, amaç koyan varlık olarak bizlerin sorumluluğu ne? Bütün bunların önünde bunu görmemiz lazım. İnsan gerçekten Halbager'in belirlemesiyle çok güçlü bir varlık ama bir o kadar da Kırılgan bir varlık aslında. Kültür de kırılgan, insan da kırılgan. Bir o kadar da güçlüyüz ama. Bütün bunları kendimizde topluyoruz. Ve bütün bunlar bize yine insanın arada olan bir varlık olduğunu gösteren tek tek fenomenler gibi görünüyor. Ben burada sözlerimi noktalıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sorular çok teşekkür gördüğünüz gibi bir önceki oturumun sonunda da toparlamaya çalıştım. Hangi açılardan, hangi doğrultuda teknikle olan ilişkinizi, hangi bilinçle yakalamalıyız, kavramalıyız, ne burada söz konusu olan, nasıl bir alışverişimiz var teknikle, teknolojiyle. Bir defa, yani Uygur çok haklı. Hepimiz bunu deneymiyoruz zaten. Teknikten, teknolojiden uzak bir hayat mümkün değil. Ne kadar vezafete vazafete düşürsek çalışmanın bizındı içindeyiz. İyi ki de var diyoruz. Hatta bazı noktalarda şimdi sizi belki de kışkırtacak bir şeyler söyleyeceğim. Mobes kamera. <gülüyor> Bu konuda tabii çok çeşitli görüşler, düşünüşler var. Farklı algılamalar var. Bilmiyorum sizler de oluyor ama bende oluyor itiraf edeyim. İyi ki var diyorum. Keşke her yere koysalar diyorum. Belki insanlar ee, evvelden hala da var tabii öyle kişiler, hem de çoğunlukla bütün dünyada var. Birisi beni görür, Tanrı beni görür, Allah beni görür endişesiyle kendini zapturatta alıyor. <gülüyor> Şimdi modeste kameralar beni görür diye. <gülüyor> tabii burada e, biz bunu felsefeci arkadaşlarla da çok tartışıyoruz. Tartıştık bir ara özellikle. E, diyorlar ki hayır hiçbir zaman o zaman Ahlak, gerçek anlamda etik bir tutum söz konusu olamaz. Gerçek bir etik tutum gerçekten de öyle. Kişinin kendisine dayalı, sorumluluklarının farkında, hiçbir varlığa dayanmaksızın kendi kendine ayakta kalarak e, sorumluluklarının farkına varması. Hümanist metafizik böyle der. de bunun yandaşıyım. Ama bir yandan da insanların bazı şeylerden alık olması için bu kadar yüzyıllardan beri gelen çok yadırgıacaksınız bu dediklerim ama reality bir yerde de gösterdiğimiz çalışıyorum. Korku kültürüyle hep aman o görmesin bu görmesin, mobilse kamera olmadığı zaman dürüst olmaya çalışıyor. O var diye hırsızlık yapmıyor mesela. Onu bile dinlemeyen var, o ayrı. Ona rağmen neler neler görüyoruz, görüyoruz yaşıyoruz. Bu bir nokta. Bunun dışında çok çok farklı olarak sağlıkla ilgili sorunlarımızla, eğitimle ilgili e, gelişmelerde veya mutlaka ortaya çıkan yeni durumda e, smart board var mesela sınıflarda artık. Akıllı tahtalar söz konusu. İlk okullarda filan şimdi. Veya tabletle eğitim. Tabletler çocukların elinde. Geri dönüşü de olmayacak gibi görünüyor sanki bunların. Ama bizim önümüze koyduğu çok ama çok çeşitli sorunlar var. Yani sözü akşama kadar uzatabiliriz. E, sağlıkla ilgili teknolojik gelişmeler özellikle tıp alanındaki gelişmeler ne kadar önemli, ne kadar insanca bir takım belirlemeler veyahut kolaylıklar sağlıyor bize bir yandan. Bir yandan da çok daha e, olumsuz noktaları da içinde barındırabiliyor. Hep dönüp dolaşıp geldiğimiz nokta sanki insanın niyeti gibi görünüyor. O nedenle e, etikle ilgili görüşler ortaya koyarken de sanki tekrar bizim bu zaman bu sıralarda çok fazla gündemde değil ama niyet etiği üzerinde tekrar çalışmaları yoğunlaştırmak eylemin arkasındaki kalkış noktası çıkış noktası bununla ilgili bir belirleme yapmak bunun üzerinde durmak bunu esas almak söz konusu olabilir. De bununla bağlantılı olarak yani bunu da anlamaya çalışırken onunla birlikte durum etiği dediğimiz daha Aristoteles'e kadar bana göre köklü dayanan Durum etiği üzerinde de çalışmak belki çok önemli. Yani durumlarla ilgili tespitlerde bulunmak ve o durumları yaratan niyetler üzerinde durmaya çalışmak. Tabii niyeti okumak falan da son zamanlarda özellikle çok negatif algılanan bir yapı. Ama en azından insanların teknikle ve teknolojiyle olan bağlarını dikkate alırken, Teknolojiyi kullanırken, tekniği kullanırken, işte kullanılmadan tutun, taşıyıcı anneliğe kadar. Ne kadar çok bakın günümüzde etik bağlamayı ilgilendiren sorunlar var. Sağlıkla ilgili dediğim gibi eğitimle ilgili, ulaşımla ilgili taşımayla vesaire. Bütün bunlarla ilgili. Bunların hepsinin arkasında, bunların <gülüyor> eylem öznelerinin ki mühendisler grubu özellikle en çok. Mühendis ne yapar sorusundan yola çıkarak. O kadar önemli ki yaptıkları iş. Aramızda mühendisler vardır mutlaka. İnsanla insan, insanla doğan, insanla herhangi bir var olan arasındaki ilişkiyi kurup kenara çekilir. Hangimiz oturduğumuz evin inşaat mühendisini tanıyoruz? Hangimiz kullandığımız bir aracın, çamaşır makinesinin, bulaşır makinesinin tasarımcısını veya mühendisini tanıyoruz? Kuruyor bağlantıyı, kenara çekiliyor özne olarak. Ama yansımaları, yankısı, olum mimarlar da aynı şekilde. Gerçi mimarlar bilinir, şu binanın mimarı bilen diye e, genellikle hepsi için değil ama. Dolayısıyla bu kenara çekilen özne, kenara çekilmekle kalmıyor. Bizim hayatımızı ilgilendiriyor. Yani teknolojiyi onlar çünkü yaratıyorlar bizim için, kendileri için. Buradaki işte etik sorumluluklar, belki dönüp dolaşıp en sonunda konu etik bağlamak geliyor. Buyurunuz. Önce yalnız size ben söz, ver, <gülüyor> söz vermiştim ilk sözü alacak arkadaşınız diye buyurun. Evet, buyurunuz. Ben Sizin ikinci açılımınıza e, düşündük kafamda. Tek teknet teknologus. Bundan sonra da galiba teknolog geliyor. Bu ikinci açılım. Burada. Evet. E, teknologus. Şimdi biraz da ileri gidelim. Teknoprat. Açalım. Teknoprat da iyi kullanan bu olacak. Dedim ki valla ben işte yönetimde politika, politika anlamam. Ben teknokrat olarak çalışıyorum. Bürokrat, teknokrat. Nedir? İşte kratosu, gücünü, yönetimini <gülüyor> sadece belli sınırlı içerisinde yapan kişi uzmanlık alanıyla, teknik işlerle mesela ben eğitim öğretim var. Sorumlu rektör yardımcısıyım şimdi bulunduğum üniversitede. ...gerçekten bir teknokrat... ...yani yasalara, yönetmeliklere... <gülüyor> ...uygun bir şekilde... ...öğrencinin haklarını korumak... ...tabii bu sadece teknokrat... ...düz bir mantık burada çok tehlikeli noktalar da olabilir... ...çok çok... ...her bir durumu da tek tek değerlendirmek... gerektiği kanaatindeyim her zaman için... Ama işte şöyle bir şey... ...şunu yapmam, bunu yapmam... ...özel bir amaç çıkar... ...söz konusu bir teknokrat anlayışıyla... ...işte liyakat yönetimi de bir anlamda... ...teknokratik bir yönetimdir aslında bilgiye, tekniğe uzmanlık alanınız neyse onunla bağlandılı olarak o sınırları aşmamaya çalışan olarak, diyelim ki bir iş yerinde teknokrat olarak çalışmak veyahut bir partide teknokrat anlayışıyla, bir bakan olarak, milletvekili olarak teknokrat anlayışıyla çalışmak burada neyi çağrıştırıyor bize hep? Bilgiye dayalı, asıl yapılması gerekenleri <gülüyor> yapmaya çalışan, icra etmeye çalışan bir insan pozisyonu gibi görünüyor açıkçası. Yine arkasında bunun teknik bilgi var. Herhangi bir tıklayan yollar, etik olmayan yollar belirlemek. Tabi burada da, burada da yine çok ayrıntılı olması lazım. Hemen soru gelebilir. Bu kurulan teknokrasi gerçekten bilgiye <gülüyor> dayalı bir teknokrasi midir? Böyle de olmayabilir. Tam tersine başka türlü de değerlendirilebilir. O nedenle de biz hep felsefeciler deriz ki, Herhangi bir insan ilişkisine, insan eylemini ki insan dünyası neyi toplamı? Eylemler ve ilişkiler başka hiçbir şey yok. Bunların toplamı. Bunun içinde araç kıldığımız teknolojiler var, teknikler var vesaire. Bütün dünyayı araçsallaştırıyoruz, kaldıraçlaştırıyoruz dediğim gibi biraz önce de. Bütün bunları tek tek durumları analiz ederek, çözümleyerek anlamamız gerekir. Genel bir takım yargılara varmamak gerekir. Genel yargılar konusunda, genel e, görüşler konusunda en çok bize yardımcı olacak felsefedir. Ama o genel olarak saptananları o belli bir özel durumda anlamaya, açığa çıkarmaya çalışmak. Oraya bu bakmak. Dolayısıyla teknokrat olduğunu iddia eden biri çok düz mantıkla Ayman'da belki teknokrat'tı. Anla herhalde o kadar ayrıntılı, çünçelerine <gülüyor> sergilediği o ahman olayı biliyorsunuz nazi kamplarının baş aktörü teknokrattı. Yani açıkçası. Öyle de görmemek lazım. Yani bunlar aslında dikkatle ele alınması gereken iki ucu keskin kılıç gibi aletler. Çok iyi değerlendirilmesi gereken belirlemeler. Nereye kadar? Nasıl bir teknokrasi? Nasıl teknikleri kullanacağız, değerlendireceğiz? O çağın tekniklerini çok iyi kullananlardan biriydi. Teknoprak'tı. Dolayısıyla e, masumiyetini getiriyor, sözcükler dediği noktada. Evet. Başka soru? Buyurun. Pardon, burada ben de çok küçücük bir şey. havada kalmamız için. Belki diğer katılımcı arkadaşlarımızdan da e, sözü devam ettirmek isteyen olabilir bu noktada. Burada tabii işte politikalar tırnak içinde. Yani siyasi anlamda politika demek istemiyorum karar vericiler, o diyelim, e, ne kadar kar, zarar hesapları, ekonomik çerçeve bütün bunlarla, verimlilik birik falan gibi böyle büyülü kavramlarla da e, süslenen bir takım belirlemelerde teknik, teknolojik buluşlar göz ardı edilebilir, görmezden gelinebilir, diye ki Kim bilir ne hikayeleriniz vardır sizin bu çerçevede, sizin gibi çalışanların. E, durum bu. Yani sadece yani mühendislik alanında da değil, eğitim alanında da, ne bileyim okul örgütlenmelerinde, üniversite yapılanmalarında siz dersiniz şöyle şöyle şöyle yürüsün işler. Hayır, hiç istenmeyen şekilde farklı bir takım tırnak içinde tekniklerle bakılır konuya. E, o, o nedenle hakikaten karar vericilerin niyetleri, amaçları, çabaları burada son derece önemli, çok belirleyici oluyor. Ve çok da büyüklü sözcükler hakikaten kullanılıyor bu noktada. İşte inovasyon bunlardan bir tanesi. Buyurun. Başlangıçta bir ifademiz ve istinade. Önümüzdeki dönemde yapay zeka çok yüksek bir inmeyle <gülüyor> yani, felsefe bu gelişmeye yetişebilecek mi? Yoksa biz başı bozuk şeyler gibi böyle darmadan olmuş insanlar mı yani herkes birey olarak kendine göre bir şey mi Oluşturacak yoksa yapay zeka felsefe girine geçecek mi? Bu konuda filozoflar yapay zeka ile ilgili çok çalışıyor. Şimdi geçen sene de hatırlarsanız e, zihin felsefesi bu sene yaparız plan düşünmüştük ama daha sonra dedik ki bir teknolojiyle yapalım çünkü günümüzde zihin felsefesinin e, gelişmesi farklılaşması e, ara alanlar oluşturması diğer alanlarla işte nörobilim nörofelsefe yapay zekalar konusu, bütün bunlarla da o kadar bağlantılı ve bu konularda o kadar muazzam, büyük teknolojiler var ki içinde filozofları da aynı zamanda çalıştığı laboratuvarlar kuruluyor şimdi. Biz bu konuda üniversitemizde bir takım çalışmalar yaptık, bütün Mensebe bölümündeki arkadaşlar olarak. Çok yavaş hareket ediyoruz noktada sağlamadığımlarla da gidebilirim diye. Ee, içi çekiliyor. Dolayısıyla dedik ki teknolojiyi de ele alalım bir. Ondan sonra zihin felsefesi, yapay zekalardan gücümüz yetmeyince gelecek yıllarda devam edeceğiz. Şimdi felsefe aslında bütün felsefe tarihindeki gelişmelere baktığımızda olup gelenlere, ortaya çıkanlara gelişme diyebilir miyiz? Farklılaşmıyor. Gelişme kavramı çok iddialı olur. Belki dememek lazım. Şu ortaya çıkıyor. Bir karşı kültür geliştiriyor felsefeye. Ulu beynini çok sık kullanırdı. Ulu unutku. Bir karşı kültür. Hakikaten. Sokrates'den beri bu böyle aslında. Herakleytos'dan beri hatta böyle. Yani olup bitene belki de niye falan hepsi bakın. Bütün filozofların belki adını anlatabiliriz. Kişilerin rutin olarak düşünme ilimini, eylemini gerçekleştirirken farkında varamadıkları yani mızıkçılık yapan, şeytanın vukatlığını yapan, farklı olan noktalara dikkati çeken bir tarzı, bir yanı var. Bu bence hep olacak, hep devam edecek. Dolayısıyla umutsuz olmamak gerekiyor. Bir şekilde bunlarla, yapılanlarla, işte teknolojik gelişmelerle, teknik gelişmelerle, farklılaşmalarla ilgili olarak da sıkıntılı noktaları, yürümeyen noktaları hep açığa çıkarmaya çalışan bir takım insanlar olacak. Ama iş daha zor gibi görünüyor mesela bu robot teknolojilerinden dolayı daha dün akşam vardı, izlemişsinizdir mutlaka ne kadar çok kişinin işsiz kaldığı müthiş bir sorun nüfus bir yandan artıyor yaş ömürler uzuyor değil mi? ne kadar yaşama süresi uzadı bütün dünyada neredeyse afrikası hariç afrikası hariç daha doğrusu dolayısıyla çok sıkıntılar var ne olacak? işsizlik sorunu ne aşamaya kadar gelecek? Robot teknolojisi hakikaten aldığı başına gidiyor ve her okul, herkes robot kulübü kuruyor. Yarışmalara çocukları göndermeye çalışıyor. Robotik teknoloji ameliyatlar yapılıyor, ediliyor. Yani muazzam dememe gerek yok. Sizler zaten bunları biliyorsunuz. Bütün bunların getirdiği sorunlar ne olacak, nasıl ortaya çıkacak bir şeyler, nasıl bir ilmelenme olacak, tersiyle burada nasıl bir duruş sergileyecek. Ama galiba yine Özellikle etik sorunlar ve siyasetle ilgili sorunlar. Şu anda belli bir insan felsefesi filan da bunların tabanının temelini oluşturuyor. Ama şu anda e, felsefe dünyasında da en çok sorunların çığ gibi büyüdüğü, farkına varıldığı, incelenecek o kadar çok şey var ki etik sorunlar. Etikle ilgili ve siyasetle ilgili diye düşünüyorum ben açıkçası. İki alan çok çok ayrıntılı bir şekilde... Gidiyor birbirleriyle yarışıyor adeta o kadar çok sorun var önümüzde nasıl çözülecek bunlar ama. Sorun cevabı uzun. Siz hiç böyle başaracak mı? Yok hiçbir dönemde başaramadı Bilimde başaramıyor bir noktadan yani nasıl başaracak? <gülüyor> Sadece yazıyoruz ortaya koyuyoruz orada <gülüyor> dertliyorum arkadaşlar ne der? Sadece arkadaşlar ne nasıl başaracak görüyor musunuz böyle bir şey? Başarırsa felsefe biter Duyum, o zaman. Aa, değil mi? Felsefe evet. <gülüyor> <gülüyor> de, de, özü gereği başarsa bile karşıya geçip tekrar eleştirmeye evet. devam edecek. Evet, evet, evet. Kafka'nın bir hikayesi vardı mecazlar üzerine. Filozof karşıya geçen de diyor. O yüzden başardığında da tekrar karşıya geçip kendi yarattığını da eleştirmeye devam edecek varlığını sürdürmek için. Çünkü her yaratılan şey ııı insanın az evvel hocam belirtti o tesadüfi alan yanını kontrol altına almaya yönelikti. Bu yüzden de yeni durumlarla yeniden tartışmaya devam etmesi gerekiyor felsefe. Filozofiya verelim Aynen öyle. Biz de gerekli olarak. Çok, evet. Buyurun. Buyurun. Yapay zeka ile aslında ııı şimdiye kadar hiç karşılaşmadığımız sorunla aslında karşılaşacağız. Çünkü çok biliyorsunuz çok, 2013 Dünya Felsefe Kongresi'nde en çok işlenen konulardan biriydi bilginin insan elinden çıkıp makinaların eline geçmesi yine ama orada Ağa Hoca'nın dediği gibi yani onları düşünecek onlar da bence hep var olmaya devam edecek hep bir takım var olanların sorunlu yanlarını keşfedip insanların önüne koyabilecek. Evet. Buyurun, en arkadan belirtmişti. Buyurun. Hocam, yapay zekalarda şöyle bir sorun var. Yani üzerinde çalışılardığında, bilim sorununu çözemiyorlar aslında olarak. Yani bilgiyi değerleyebiliyor. Sizin logosundan da söylediğim şey var ya, değerliği toplayabiliyor, klasik edebiliyor, el bilgi üretebiliyor, denklemler kurabiliyor ama refleksyon yapamıyor. Yani kendi vaatı üzerinde düşürme kısmında ki bizim şu an olmak olarak... Felsefenin felsefe tam böyle olan, canı, can alıcı noktası ve bileksiyodur. Kendi evet. üzerinde kırılması, kendi üzerine, üzerine düşünmesi evet. Şu an yapay zekalarda bu gerçekleştirilemiyor. Evet. Ve gerçekleştirebilecek gibi de görünmüyor. Umarız hiç gerçekleştirilecek. Evet, Siz <gülüyor> <umarız. gülüyor> <gülüyor> böyle bir kendiniz <gülüyor> <gülüyor> olsun da... Birsiz Yani, yani Eee bilgisinin dışında birçok disiplin yapılabilir. Yani bilimi yapılabilir. E, sosyoloji, edebiyat, mühendislik, sanatlar yapılabilir. Evet, evet. Klasik sanatlar bir sürü şey alanda. Eee makinalar bizden daha fazla şey üretiyor ama kendi üzerinde çünkü de kısım yine felsefeye kalıyor. Dolayısıyla en eski meslek en iyi geleceğe de çok <gülüyor> güzel bir projeksiyonu gerçekten. Güzel bir. Evet. Evet, buyurun. Hayır. Hocam çok teşekkür ediyorum Öncelikle sunumunuz için Ben Gizli açığa çıkarmak Belirlemesiyle ilgili Anlayamadığım bir noktayı sormak istiyorum Mesela insan kendisi Ve kendisi olmayanla ilgili şeylerde Gizli açığa çıkarmaya uğraşırken Mesela mesela Doğayla İnsanla ilişkisine Gizli açığa çıkarmak isterken Bilim ve tekniği Sanatı sanıyor. Peki teknolojiye geldiğimizde, yani ben teknoloji daha ayrı bir şey olarak algıladım. Teknoloji alanlar, sizin algınız? Yani teknoloji alanına geldiğimizde zaman mekan kavramı yok oluyor. Özleden sarılan bir durum. Yani böyle bir durumda Giz nasıl açığa çıkarlıyor? Yani ben teknik teriminde bunu kullanıyor evet. ama Teknoloji teknolojide ama de modern anladım anlamda anladım. da yine devam ediyor bu etki. Yani bu eylem, gizi açığa çıkarma. Bu defa modern teknik yani teknolojinin yardımıyla bunları yapmaya çalışıyorsunuz. Bakın, e, mesela altlar, evlerde gizi açığa çıkaran nedir mesela? belki de çok hızlı bir cevap olacak. Belki daha üzerinde düşünmek lazım. E, bütün olanaklarını, bütün imkanlarını kullanabiliyorsunuz. Belki orada çok iyi olamayabilir ama orada da yine e, evlerde de evin mesela bir cep telefonunuza yüklediğiniz bir şeyden programdan cep telefonlarınızda giriyor böyle programlar. Akıllı ev uygulaması başladı diyor. IOS uygulamalarında et uygulamalarında mesela. Yani herhangi bir şekilde siz zaman mekan e, farkını aşarak ulaşabiliyorsunuz. Oradaki bir şeyi anlamaya, değiştirmeye çalışabiliyorsunuz. Çok basit bir örnek oldu bu belki ama İzlanda küçücük bir ülke değil mi? İzlanda yanar dağlar, işte buz, adı üstünde buz ülkesi ama yanardağlar içinde. Bütün faylarının haritasını çıkarmış İzlanda bütün fay, o yer, yeraltı, yer yeryüzü diyelim kırıklarının haritasını çıkarmış. Dizini açığa çıkarma daha çok, ben da daha belki klasik düşünüyorum bu anlamda ama doğanın özellikle, doğadaki yapıları ve dikkat ederseniz böyle bir keşfetme çabası içerisinde nitekim discover sözcüğü diskore, e, e, diskoleri sözcüğü diyelim, discover sözcüğü, örtüsünü kaldırma anlamına geliyor, görüyorsunuz. Gizini açığa çıkar, örtüsünü kaldırma. Biz keşfetme diyoruz. <gülüyor> İşleyişinin ne olduğunu, biz mesela şu anda... Teknik, teknik değil. de yapılıyor bunlar aynı zamanda. Biz biz Teknoloji değil, tekniklerin kullanılması ve onların bir araya getirilmesi daha büyük amaçlar, daha makro düzeyde hatta çalışmalar yapmak için, daha mikro düzeyde hatta çalışmalar yapmak için... Bir ikisi teknoloji aracılığıyla bir robot teknolojisi aracılığıyla yapılan ameliyatlar mesela şimdi. Dedenin midrenç açığa çıkarıyor bir bakmak. Ama yine doktor nezaretinle doğur. EPED, EPED tabii. Tabii tabii doktor yani, nezaretinde. E, acaba riskli değil. Bu tıpkı de. şuna şuna benziyor. Acaba onun da tartışılıyor işte bütün makineler sonundan öyle bir noktaya gelip bazı şeylerde makinalar mı? Vallahi Güney Kore'de İngilizce öğretmeye başlamış robotlar. Bazı robotlar İngilizce Öğretmen, öğretmen İngilizce öğretmeninin yerine. Ebelki sene Türkiye Özel Okullar Derneği'nin bu sırası konferansında örneklerle bu anlatıldı. Şey Güney Kore'de robotlar İngilizce öğretiyor. Sanayi 4.0 efendim makinaları. Ama yine de yine de öğretmenin yerine geçer mi? Bir araştırma yapılıyor hayır diyorlar. Biz böyle bir gözle karşılaşmak istemiyoruz çocuklar. Bütün dünyada çocuklardan röportajlar yapılmış. Onları da bize aktardılar. Belki erişkinler bunları aşabilir. Yine de diyoruz ki öğretmen. Ne kadar teknoloji olursa olsun. Öğretmen doktor ya da cerrah. Cerrah'ın da anlamı nedir? <gülüyor> el becerisini kullanan <gülüyor> kişidir. ne deriz biz? Biraz böyle klasik, evet, açan anlamı da var. Kilirgus sözüyle, Yunanca'da, Latince'de gelen karşılığıyla da el becerisiyle <gülüyor> bunları yapan kişi anlamına geliyor aynı zamanda. Deriz ki bile, insanla ilgili olan her şeyin sanat boyutu vardır. Hekimlik aynı zamanda bir sanat işidir deriz değil mi? Yani henüz bence en arkadaki arkadaşım bizim yüreğine su serpti bence. Cerrahlara da ihtiyaç var. E, mühendislere de, öğretmenlere de, yani şu filozoflara en başta yani insan hakikaten bütün bunlardan almış olduğu verimlerle de kendisini sürekli değiştiren, farklılaştıran bir varlık. Bir insan. Dolayısıyla iş bitmeyecek gibi geliyor. Öyle diyorlar. Ve evet, Silikon Vadisi'ndeki mühendislerin çocukları bilgisayar kesin kullandırılmayan çocuklardır. Duyduğuma göre ben tanık olmadım. Yazı, Yazılamlardan okudum. Arkadan bir el katmıştı buyurun. Hocam katkıda bulunmak için hanımefendinin sorusuyla. Hasan Albattoğlu'nun bir kitabında okumuştum da. Patikalar diye bir kitabı vardı. Orada bir, Hasan Nalbatoğlu. İşte bu evet. gizin nasıl ortaya çıktığını orada çok güzel anlatmıştı Haydeger'den evet. yola çıkarak. Evet. Haydeger şöyle anlatıyormuş bir metninde. Bir heykel tıraşı örnek vererek mermer bloğun içindeki gizli olan saklanmış heykeli ortaya çıkarmak için mermeri yontmak lazım. Bu tekniktir yani tekniğin bilgisi, bir işçilik el becerisi ama içinde saklanmış olan heykel sanat e, temelli bir değer. Yani ikisi farklı şeyler. Gizin böyle ortaya çıktığını çok evet. güzel anlatmış Bu orada. Tekniğe ilişkin soruşturma kitabında da evet. yıllar önce benim özne olarak mimar başlıklı bir sunum yapmıştım İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. O zaman da yine Heidegger'den yararlanmıştım. Aristoteles'e geri gittiği noktalar var. Nedenler teorisi meşhur Aristoteles'in. Maddesel neden. Hareket ettirici neden orada e, causa efficiens dediğimiz latincesiyle. Dolayısıyla oradaki potansiyeli ortaya çıkarar. Evet. Yani öyle bir noktaya geliyor ki aslında filozoflar da bir şekilde birleşiyor. Mesela edukatio dediğimiz zaman, biz ben bu etimolojiyi çok sık yaparım her zaman, sene başında her vesileyle öğrencilerimle paylaşırım. İçeridekini dışarı çekip çıkarmaktır edukatio. İçeridekini dışarı sevk etmektir. Ex bukere Çok özür dilerim. Orada da şöyle bir müdahalede bulunuyor. Birleştirme değil de yontuk çıkarma. Tersini söylüyor. Ya fazlalığı Yok. alma diye anlatmış. Bütün bunlar potansiyel olarak var olma. Aristoteles'in evvelden beri söylediği, yüzyıllar öncesinden beri söylediği potansiyel olarak var olma, enerjiye olarak var olma. Bir de entelekeye olarak var olma. Bütün bunlarla bağlantılı olarak bu var, var olma tarzları artık çok klasik zaman aşımına hiçbir şekilde uğramamış belirlemeler. İşte oradaki o potansiyelin gizil gücü potansiyelin Türkçe karşılığı potentiyel gizil güç. Sakla olan. Onu çekip çıkarabilmek bu sanatçı bir şey gerçekten. Evet sanat. O bakımdan çok önemli. Evet, buyurun. Hiç söz almayan arkadan olup hiç söz almayan Yani benim de sorun olarak gördüğüm etik kavramı sanatta etik kavramının işlerinin içimiyle veya varoluş içimiyle teknolojideki etik kavramı çok farklı çalışıyor. çok, çok ben, farklı Evet problem de sanki oradan geliyor yani e, deminki o şey üzerinden o hakim olan o anlayış üzerinden bakarsak ondan bugüne kadar e, teknoloji ile etik arasındaki bağlantı o haliyle kaldı. yani e, ...değişme ne ne derece ki şey yaptığı bir sürü tarihsel olgular var. Teknolojiyi elinde bulunduran, asla etik konusunu e, çok üzerine önüne aldığı ve kendini trenlediği asla... Asla gördüm. hiç, hiç. Aa, sana, sana, sana. En iyi örneği de GDO'lu e, bizimle evet. şu evet. anda. Çok acımasızdır. Mesela Amerika'nın... Ee, Amerikalılar tarafından veya Keşfetli Şehirhanlar tarafından bir istilası vardır. Yani bir istiladır vardır ama ona keşfetler. O zaman teknolojik konuşmuştur. Yani teknoloji arda işte silahlar kullanılmış, acımasızca bir sponsorlara e, gemi dolusu yükler götürme havaçlı e, oradaki duygarlık silinmiş. Yani etikten hiç söz edelim. Ama bilimin de öyle. Teknolojinin de bilimin de etiği yok kendi içinde, kendinde. İnsanla bütün bunlar. Onu kullanan, onu araçsallaştıran, araç olarak kullanan insan da. Tabi burada araç olarak mı yoksa sadece amaç olarak mı? Onlar da çok incelikli etik sorunları beraberinde getiriyor. Amaç olarak kullanıp gözü kara bir şekilde bütün bunları uyguladığınızda Orada ne insanlık, ne bir şey, ne sol sol hiçbir şey, ne canlı dünyası hiçbir şey kalmıyor. Bakın dünyanın bu kadar çok kirlenmesi, geçenlerde biz e, Gülter Hoca biliyorsunuz, aynı zamanda bizim Sosyal Hizmet Bölümümüzün başkanı, değil mi? E, sosyal Hizmet Günü'nde olan, istersen sen bir söyle nasıl yani e, dünyamızın ne halde olduğu şu anda, değil mi? Ne kadar sorun var, O sorun var. Burada sürdürülebilirlik gibi bir kavram girdiği zaman, o da teknik güdümde sürdürülebilirlik olduğu için yani insani değerlerin sürdürülebilirliği değil, doğanın değerinin sürdürülebilirliği, doğanın gizlinin sürdürülebilirliği falan olmadığı için orada tamamen bir teknik akla, yani kötü kullanımlı bir teknik akla dönüşmüş şekilde ilerleyen bir pratik söz konusu. Evet. Ve onda işte sosyal hizmet de olduğu için bu temayı bu yıl. Evet, yaşlıya bakım uyguluyorsunuz. Bir sürü teknolojik şeyler kullanabilirsiniz. Hasta yatağından tutun, işte onu mutlu edecek videolara kadar. Ama insan faktörünü ortadan çıkardığınızda, kaldırdığınızda o kişi sürdürülebilir bir teknik bir şey oluyor, nesne. Sadece. Nesne haline geliyor. Değil mi? Yani çok ciddi sorunlarımız var ve Dünya Sosyal Hizmet gününde de bunlar bu sene tartışıldı. Çok yararlıydı, çok güzel bir çalışmaydı. O 21 Mart'ta Hı -hı. yapıldı üniversitemizde. Yani bir yandan da yürüyor bu işler. Yani farkına varıyor insanlar sorunları. Ee, dünyanın işte çeşitli bölgeleri ayırmışlar. Çekirgün bir sunumu oldu. Ne kadar zor durumdayız? Sularla ilgiliydi değil mi? Temiz su, evet. temiz su konusundaki çalışmalarla çok az e, kaynaklarımız artık, su kaynaklarımız. Ne teknoloji bozdu bunları, teknik bozdu bir bakalım. Evet, orada hocam yani, buyurun. dayanamıyorum <gülüyor> ee, sorusunu çok önemsedim çok da hoşumuza gitti ee, algılarımız az önce konuştuk Tabii orada e, bizim bugüne sığdıramadığımız bir şey vardı Aristoteles'in e, teknikle ilgili epistemolojik bağlantıları var onları Sevgi Hoca önümüzdeki haftalarda evet. çıkacak zaten hocanın da Sevgi Hoca'nın da teknolojinin gölgesinde insanda o gölge metaforu bunu söyleyen bir şey. Dolayısıyla Aristoteles'teki teknik teknoloji Alme geldi o anlamda yok. Farklı. Birbirinin yerine kullanıldığı için de işler biraz karışıyor. teşekkürler.